Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. bima şey'in kadir. Kardeşlerim bugünkü dersimizde ba's ve haşr meselesini anlatacağız. Ba's sure ikinci defa üflenmesinden sonra ölülerin kabirlerinden çıkmasıdır. Bildiğiniz gibi e, sura üflenmesi olayı iki defa olacak. Birincisinde, sura üflendiğinde bütün canlılar ölecekler. Hiçbir canlı hayatta kalmayacak. Kullu men alayha f'an, ve yebegâ vejhu zil celâli <Sessizlik> vel ikram. <Sessizlik> bütün yeryüzünde olan bütün canlılar fani olacaklar, yok olacaklar. Ancak Rabbinin veci kerimi baki kalacaktır. İşte birinci sura üflenmesiyle yeryüzünde yaşayan bütün varlıklar, bütün canlılar ölecekler, fani olacaklar. İkinci sura üflenmesiyle de insanlar yerlerinden, kabirlerinden hesap ve ceza için kabirlerinden çıkacaklar. Buna el-ba'fü ba'del diyoruz. Ölümden sonraki yeniden diriliş. Ölüler, aziz kardeşlerim, baklagillerin topraktan bitmesi, yeşermesi gibi yerden çıkarlar, biterler. Ruhlar dünyada olduğu gibi ikinci sura üflenmesiyle birlikte tekrar bedenlere dönerler. Sahip olduğu veya e, öldükleri o bedenlere geri, geri dönerler. Akabinde hızlıca kabirlerinden çıkarlar ve kafirler o anda Allahu Teala'nın Yasin Suresi 52. ayette buyurduğu gibi Yevailene men ba'sene min merkadina. şöyle diyecekler. Eyvah eyvah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Onlar böyle derken müminler kabirlerinden kalkan müminler de şöyle diyecekler. Haze ma vaad er mursalun. İşte bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Resuller gerçekten doğru söylemişler derler. Haşır ise hesap, mükafat, ceza, insanların arasında hükmetme, hüküm vermek bunun için insanların haşr alanına sevk, edilmeli, sevk edilmeleri demektir. Haşr kelimesi Arapçada toplanmak anlamına geliyor kardeşlerim. İşte insanların hesap ve ceza için bir araya toplanmaları olayına haşr deniliyor. <gülüyor> Nitekim Ayşe validemiz radiyallahu teala anhanın anha rivayet ettiği şu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanlar kıyamet günü yalın ayak, üzerlerinde hiçbir elbise olmadan anadan doğma çıplak ve sünnetsiz olarak haşredilirler. Yani hufaten, uraten, gurla diye geçiyor hadiste. Hufaten, yalın ayak, uraten, çırılçıplak, anasından doğduğu gün gibi ve gurlen, sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna duracaklar. Bunun üzerine Ayşe Validemiz radiyallahu teala anha hayretler içerisinde kalarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyledir. Ey Allah'ın Resulü peki onlar birbirlerine bakmayacaklar mı? Yani kadın ve erkekler aynı anda aynı yerde toplandıkları zaman çırılçıplak oldukları bir halde birbirlerine bakmayacaklar mı? Birbirlerinin avret yerlerini görmeyecekler mi? Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona cevabı şöyle buyurdu. Ey Ayşe o anki durum birbirlerine bakabilmelerinden çok daha dehşetlidir. Yani herkes o anda kendi haline bakacak. Yani hesabını nasıl verecek onun meşgulü, onun dehşetiyle onun şeyle, onu düşünecek halde olmayacaklar. Çünkü insan o gün Yom yafrul mer'u min akhihi kardeşinden kaçacak. Ve ummihi ve abi annesinden babasından kaçacak. Ve sahibatihi ve bani hanımından çocuklarından kaçacak. Niye? Hesabı çetin olacak belki de. O hesaptan kaçmak için, hesabı vermemek için kaçacak. Li kulli mrin yoma izen şa'nun O gün herkese ilgilendiren başının çaresine bakmak için Kendisini meşgul edecek bir iş olacak. O işte nedir işte? Hesap olacak. Hesap ve ceza ondan, onunla meşgul olacak. Ondan dolayı, başının çaresine bakmak için onu düşünecek halde olmayacak zaten. Yani dünyada dünyadaki şehvi duygular o anda aklına gelmeyecek. Sahih hadislerde, güneşin kıyamet gününde bir veya iki mil, insana yaklaştırılacağı rivayet edilmiştir öyle ki o güneşin insana yaklaştırılmasıyla insanların dimağı kaynayacak öyle bir hal alacak Amel insanlar tabi amelleri miktarınca ter içerisine gömülecekler kimisinin teri dizlerine kadar tere gömülecek kimisi göbeğine kadar kimisi de gırtlağına kadar gelecek kardeşlerim herkesin ameline göre tere gömülecekler bugün de o günün dehşetinden mahlukatın gözleri dışarı fırlayacak kimse kimseyi soramayacak yani kimse ya falanca nerede filancanın durumu nasıl diye soramayacak herkes nefsi nefsi diyecek nefsini kurtarmaya çalışacak Kişi kendi kendiyle olan meşguliyetinden dolayı kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacak. Az önce ayet-i de okuduğumuz gibi. Bugün de çocuğunu emziren her kadın emzirdiği çocuğun çocuğu çocuğunu unutacak. Her gebe kadın çocuğunu düşürecek. İnsanlar sarhoş olmadıkları halde sarhoşmuş gibi ne yapacaklarını bilemeyeceklerdir. Aynı Hac suresinde Allahu Teala'nın tasvir ettiği şekilde. Çünkü o gün Allah o günde Allah'ın gazabı şiddeti çok çetin olacaktır. Kıyamet gününde çocuklar yaşlanacak, yerler yer toplanıp dürülecek, gök katlanıp dürülecek. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu hususu Şöyle bu Anlatıyor bizlere Allah kıyamet günü yeri toplar Ve sağ eliyle göğü katlayıp dürer Sonra şöyledir Melik benim Benim yeryüzünü Nerede yeryüzünün melikleri Yani dünyadayken Kendini melik ilan edenler Büyüklenenler Yeryüzünün melikleri nerede diyecek Bir divare, diğer rivayette ise Nerede güçlüler Nerede büyüklenenler, mütekebbirler diye seslenecek Yüce Rabbimiz Bugün de dağlar darmadağın olacak Denizler patlatılır, güneş dürülür, ay tutulur, yıldızlar dağılıp sökülür Sahih hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizlere şöyle anlatıyor Gözüyle görmüş gibi kıyamet gününü görmek kimi mutlu edecekse şu sureleri okusun Güneş katlanıp dürüldüğünde, iyi de Tekvir suresi birinci ayet. Gökyüzü yarıldığı zaman, o iyi de seme suresi birinci ayet. Gök yarıldığı zaman, İnşikak suresi birinci ayet. Bugünü günü Allah Teala'nın büyük, ağır ve zor bir gün olarak nitelendirmesi haktır kardeşlerim. Gerçekten o günün insanlar üzerindeki ağırlığı çok büyük olacaktır. Tabi o günü mümin olarak Allah'ın huzuruna çıkan, salih amellerle çıkan kimse inşallah o günün dehşetinden, Ağırlığından, büyüklüğünden inşallah Rabbim onları koruyacaktır. Ayrıca o günde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Allahu Teala bir takım insanları kendi gölgesinde barındıracaktır. Peki mahşerde, mahşerde insanların durumu nasıl olacaktır? İnsanlar mahşerde birbirlerinden farklı durumda olacaklardır. Yani herkes amellerine ve imanlarına göre farklı durumda olacaklardır. Kafirler zillet, alçaklık ve pişmanlık içerisinde olacaklar. Amelleri tamamen boşa gitmiş olacaktır. Eğer salih amelleri var ise, salih amel işlemiş iseler dünyada, iman etmediklerinden dolayı o işlemiş oldukları salih ameller hepsi boşa gidecek. Aralarında çekişip dururlar kafirler. Kimse kimsenin sorumluluğunu kabul etmez. Onlardan her biri bir diğerinden uzak olduğunu belirterek suçu diğer arkadaşının, diğer kardeşinin üzerine atar. Öyle ki sonunda şöyledir. Keşke toprak olsaydım. Ya leyteni kuntu turaba diyecek. Keşke toprak olsaydım. Yani o günün dehşetinden, azametinden kurtulmak için kendisine, kendisi için böyle diyecek temeni de bulunacak. Müminler, müminlerden asi olanlar ise onlara günahlarına göre bela ve zorluk verilecek. Zekatı vermeyen kimse malıyla azap görecek. Kibirlenen kimseler ufak zerreler gibi haşrolulurlar. İnsanlar onları ayaklarıyla çiğner. Yani çünkü dünyada kibirlendiler, büyüklendiler, insanlar onları tefelecekler, onları öyle çiğneyip geçecekler. Dünyada kibirlenmelerinin karşılığında ahirette zelil olacaklar. <gülüyor> Ayrıca Allah Teala'nın onlarla konuşmadığı, onları temize çıkarmadığı ve yüzlerine bakmadığı kimseler de vardır. Onlar da olacaktır. İlmi gizleyen, başa kakan, kibir amacıyla elbisesini uzatan, yalan yere yemin ederek alışveriş yapan, zina eden yaşlı, yalan söyleyen yönetici, tekebbür gösteren fakir, ana babasına karşı gelen evlat, erkeklerle erkeklere benzeyen kadın veya kadınlara benzeyen erkek, deyyus, yani ailesinin namusu hakkında kötülüğü kabullenen kimse, bu gibi kimseler, evet ahiret gününde, Allah-u Teala onların yüzlerine bakmayacaktır. Tabi yüzlerine bakmamaktan kasıt rahmet nazarıyla bakmayacaktır Allahu Teala onların. <gülüyor> Nitekim birçok hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Efendimiz'den bu zikredilen kimseler nakledilmiştir. Yine sahih hadislerde geldiği üzere aldatan kimse kıyamet günü rezil edilecek İki yüzlünün kıyamet gününde ateşten iki dili olacaktır. Bunlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde bizlere bildirilmiştir. Takva sahiplerine gelince aziz kardeşlerim, bu büyük korku onları üzmeyecek ve melekler onları müjde ile karşılayacaklardır. Allah'ın arşının gölgesinde gölgelendirdiği yedi grup hadisinde olduğu gibi, Allah onları arşının gölgesinde gölgelendirecektir kardeşlerinin işini kolaylaştıran onların sıkıntısını gideren onlara yardım edenlerin kıyamet günü Allah Ta'ala onların da sıkıntısını onların da kederlerini giderecektir işlerini kolaylaştıracak dünyada mümin kardeşlerine Müslüman kardeşlerine yardım edip onların ke keder ve sıkıntılarını giderdiği gibi Allah da onların keder ve sıkıntısını giderecek. Ayrıca müminin ayıplarını dünyadayken gizleyen kimsenin Allah da kıyamet gününde kusur ve hatalarını, ayıplarını gizleyecektir. Nitekim Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadis-i de buyuruyor ki: "Men setera mu'minen, setarahullah kıyame." Her kim bir mümin kardeşinin ayıbını kusurunu gizlerse örterse Allah da kıyamet günü onun kusur ve ayıbını gizler örter buyuruyor. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde "Men ferce anhu an müminin e, an, an kurbeten min dünya ferce Allahu kurbeten min buyuruyor. Her kim mümin kardeşinin dünyada Sıkıntılarından birisini giderirse Allahu Teala da kıyamet günü onun sıkıntılarından bir tanesini giderir. Her kim dünya hayatında Allahu Teala Allahu Teala'dan gereği gibi korkarsa Allah Teala da kıyamet günü ona emniyet ve güven verecek, onu güven içerisinde barındıracaktır. Demek ki yüce Rabbimizin Kıyamet günü dünya hayatında yüce Rabbimizin emirleri doğrultusunda yaşayan kimseyi Allahu Teala kıyamet gününde yalnız bırakmayacak. Ona güven içerisinde o dehşetli bir dehşetli günün dehşetinden onları emin kılacaktır. Evet. Yani ölümden sonraki yeniden diriliş ve haşır meselesi Bundan ibaret kardeşlerim Yüce Rabbimiz bizleri Allah ve Resulünün emirleri doğrultusunda yaşayıp Hayatını ona göre nizam Nizama sokan müminlerden eylesin Allah hepinizden razı olsun Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi lillahi rabbil alemin Ve sallallahu ve ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi acma'in.